ama بعد bugün salih amellerin faziletini yapacağız, dersini yapacağız. Bizim genelde iman derslerimizde imanı artma, amel salih amelden imanı artma derslerini yapıyorduk. Ondan dolayı bugün müstakil bir salih amellerin fazileti dersi yapacağız. Biz dedik ki iman, iman nedir? terim olarak istilahi terim olarak ehli i sünnette iman kelime-i tevhidi yerine getirmektir. Onu anlayıp onu canlandırmaktır. Hayata dökmektir. Bu da neyle ne olur? Kalbi itikatla kalbinde ona inanacaksın. Ayrıca e, dilinle ikrar edeceksin. Onu ikrar edeceksin. Ondan sonra amellerle e, Ağzalarla amel edeceksin, amellerle ortaya imanını dökeceksin, ispat edeceksin. Bu üçü bir arada oldu imanın mükemmel olur. Bu üçünü hakkıyla ile yerine getirdin sen evliya Allah olursun. İmanı iman insan imanı hakkıyla anlayabilir, yerine de getirebilir ama ne olur ee, imanı e, Yerine gelmek için, yerine geldikten sonra sabit kalmak için, devamlılık için ne lazım? Bu iman devamlı cüncelleşmesi lazım. Bu imanı devamlı silah meknesi gibidir, devamlı kuruşunu doldurman lazım. Eğer bu imanı biz deposunu doldurmadıkça bu iman ne olur? Zayıfleşir, karşı taraf ki düşmanımız bize ne gelir? Galip gelir. Ondan dolayı bu imanı biz her zaman elimizden geldikçe başını boş koymamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım bu imanı? Devamlı güncellememiz lazım, devamlı yenilememiz lazım. Çünkü bu Allah'ın iradesi ve tehdiridir. İnsanoğlu yen imanı artar, yen azalır. Ondan dolayı biz devamlı tampoyu çıkmak için bize iman atmak lazım. Tedbirelden bıraktık, imanımız bir de alta vurar, ondan sonra zayıf düşeriz, düşman bize galip gelir. İslam'da itikat, söz, evet önemlidir, asastır ama bunu ispat bölümü, o da emelden olduğu için bu zor bölümdür. Zor bölümü olduğu için İnsanlar bu imtihanda amel imtihanında her zaman sınıfta kalıyorlar yoksa her çeşit şey dilinle söylüyor kalbinle e, ikrar ediyor ama bu kolaydır çünkü söylersin ama bunun gerekliliğini, bunu ortaya koymak için ne lazım? amel lazım amel de işte zor tarafıdır ondan dolayı şeriat ne yapmış? Allah'ın hakim olan şer'i ne yapmış? bu amele çok teşvik etmiş Allah-u Teala insanı yaratmış, yanında da şeriatı göndermiş, kılavuzunu ona göre çalışacaksın. Bu şeriatte de bize ne teşvik edilmiş, her zaman salih emelinin ecri, fazileti, önemi bir sürü ayetlerde, bir sürü hadislerde bize aktarılmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetlere baksak hiçbir zaman bir ayet yoktur ki desin siz cennete girersiniz imanınızda. Hep imanınızda salih ameller. Salih amel imandan bir parçadır, ayrılmamış. Demek ki amel çok önemlidir. Amel nedir? İnsanın itikadının sözünün neydir? Belgesi. Belgesidir. Belge olmayınca senin sözün hiçbir şey yaramaz. Ondan dolayı bu iman amel meselesi çok önemli olduğu için bu amel meselesinin üzerinde durmamız lazım kendimizden bir parça etmemiz lazım. Salih amel dedik yetmeyelim. Çünkü ümmette bazı fırkalar çıkmış emele önemsememişler. Demişler yeter ki kalbimle itikad ediyorum deyin siz kurtarırsınız. Olmaz. Böyle bir şey olsaydı böyle bir şey olsaydı iblis de kurtarırdı. İblis Allah'ın birliğine inanıyor. Birdir şeriki yoktur. O ilahtır inanıyor. Sadece itiraz etti amelde. Allah emir verdi. Amel yap itiraz etti. Ondan dolayı amel olmasa insan kurtaramaz. Biz ehl sünnet olarak orta yol, ifrat tefritsiz bizim sembolümüz ehl sünnetin nedir? Orta yoldur. İfrat tefritsiz. Bu orta yolda ne var? Bu orta yolda hakkıyla biz amelde ne ifrat ederiz ne tefrit ederiz. İfrat nedir? İfratı ameli tedbir elden bırakırız. Ya benim kalbim temizdir, benim inancım güzeldir, Allah'a inanıyorum kurtarır beni. Bu ifrattır. Tefrit nedir? Tefrit o kadar amele önem verilir. Bu sefer ne olur? Şer'in çizdiği yoldan çıkıyor. Şer'in çizdiği yola amel ekliyor. Çendi kendinden. Bu ne oluyor? Tefrit oluyor. E bu da eksik de Fazla gibidir, fazla da eksik gibidir. Bizden istenen nedir? Sırat-ı üzerine yeri yer. Sırat-ı müstakim nedir? Allahu Teala'nın çizdiği çizgidir. Ne eksik ne fazla. Çünkü alimler diyorlar ki, sünnette, şeriatte geldiği ibadetler, mükelleflikler, gelmiş insanoğluna, 24 saatine uyumadan dağıtsan yetmez. Ben diyorum sünnette ne kadar fazilet var, zükür var, ibadetler var, hepsini gelsem, bir arada yapsam 24 saatim yetmez. O zaman eğer biz şer'i amelleri bitirelim ondan sonra ekleyelim. Ki yetmiyor. O zaman ne, eklemeye ne gerek var? Bize ne, bize ne lazım? Şeriat'te gelen amele, amelden amel ederim. Şimdi bugün dersi bu dersimizdir. Geçeceğiz. Şimdi bazı hadisleri geçeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine Hamel'in faziletleriyle ilgili. Ee, bugün dersi bir daha değişik yapacağım. Ee, bir hikaye anlatacağım. Eskilerimiz bu hikaye anlatmış. Hakimler. Hakim nedir? Hakim e, hikmet sahibi insanlar. Eee olaylardan ders çıkartanlar büyüklerimiz öyle bir hikaye anlatmışlar bu da bizim konumuzdan ilgilidir ben hikaye anlattıkça siz masal gibi bunu dinlemeyin ne gibi dinleyin bundan ne fıkıh çıkartırız da diyor eski zamanda bir muhteşem çok azamatlı bir kral varmış çok zengin çok ülkesi güçlü bir kralmış her yere hakimiymiş bu kralın da dört tane eşi varmış, hanımı varmış. Dört tane, dördü birbirinden güzel, kral olduğu için dördü de muhteşem şekilde bir güzelymiş, o güzel bir hayatı varmış. Bu kral hayatı çok güzeliymiş, yaşıyormuş. Memleketi yerinde, sıhhati yerinde, Adaletsizlik cereyi maalesef insan adaleti sağlamasa her yerde hata yapabilir. Bu kral da en küçüğünü hanımını çok seviyormuş. El bebek, cülbebek yes. besliyormuş onu. Küçüğü çok seviyormuş. Her istediğini yerine getirirmiş. Onun için bütün bütün şeyini bırakırmış. Ne istersen yaparım. En zorlukta insanların kalbini kırarım. Ne yaparsam yeter ki küçük hanım benden razı olsun. Bu normaldir. Eğer bir tane tam hakkıyla şeriatı bilmese bu normaldir. Ondan sonra ikinciyi çok severmiş. Pardon üçüncü hanımını, bu dördüncüyü çok severmiş dedik. Üçüncünü de ne yaparmış? Üçüncünü de severmiş. Dördüncüden kastınız en küçüğü değil mi? En küçüğü. Dördüncü en küçüğüdür. Sonra üçüncü. Biz aşağıdan çıkıyoruz. Üçüncü hanımın da severmiş. Ama üçüncü hanımla ilgili kalbinde her zaman bir endişe varmış. Zor da kalsa bu meni satar. Böyle bir endişesi varmış. Bu da normaldir. İnsanoğlu bunu Yaşadığı hanımdan bunun farkına varar tabi. Ee, üçüncü Üçüncü hanımı Pardon. E, ikinci hanımı İkinci hanımı da Selim bir hanımıymış. Bir sıkıntısı olma olsaydı kralın Ne yaparmış? Gidermiş bunun yanına. Fikir alırmış. Fikir verirmiş. O da Aklı pişkin bir hanımymış, buna fikir verilmiş. Yani zor günde ikinci hanımının yanındaymış. Evet. Birinci hanımı ise ilk hanımı, büyük hanımı ilk birinci hanımı bunu kral ne yapmış? Hor bakmış, terç etmiş. Hiç yanına uğramıyormuş. Hiç bakmıyormuş. Terk etmiş mi? Evet. Bu da nedir? O da hastalanmış. Tabi terk olunan hanım ne olur? Hastalanır. Zayıf düşer. Sıkıntısı var. hal ee, Halbuki birinci hanım da bilirsiniz. Birinci hanım insan ilk evlendiği hanımı insanın hem anasıdır, hem babasıdır, hem aşiretidir. O hanım da bu krala zor günlerinde durmuş buniyan. Eee mülküne malını en mukayet olanlardan birisidir ama kral biliyorsunuz artık daha kendini, daha güzelini görmüş. Hissi davranıyor. Bir insanlık halidir. Ama bu bu nedir? Doğru mu? Doğru değil. Şimdi bizim şimdi bu kadar Şeyi devam edeceğiz hikayeyi. Şimdi bu kadar bildir. Bir kralın dört hanım varmış. bir en küçüğünü fazla sevmiş. Öyle devam ediyor. Ama burada biz bir ara verelim şeyden dolayı. Bu kralın yaptığı doğru mu? Doğru değil. Bizim şeriatimizde doğru değil. allah Teala evet dört hanım hakkı vermiş insanlara evlenme için. Bunun bir mahsuru yoktur. allah Teala izin vermiş. Bir de bu fıtrat gereğidir. Yani allah Teala bu dünyayı yaratırken bu çok evlilik var. Bu çok evlilik var. İslam gelmiş ne yapmış? Buna, bunu düzenlemiş, törpülemiş. Eskiden sayısız evlenilmişler. İslam gelmiş dörde bırakmış. Bir de İslam çok katı bir şart koşmuş. Yani bak biz zannediyoruz ki İslam'da her çeşit şey dörde evlilik yapabilir. Hayır her çeşit şey yapamaz. Her şey yapamaz. Her her insan dese ben erkeğim, dört evlenirim. Hayır. Öyle bir şey yoktur. Yanlış anlıyor insanlar. Çok katı bir şart var. O imtihanı geçmezsen, o şartı ve o şartı bulundurmazsan kendine yapamazsın. O şart nedir? Adaletli. Sen sen adalet sahibi olacaksın. Yani bir eşin var, çinciyi aldın. içisini aynen devranacaksın. Nerede aynen devranacaksın? İnfaakta bakmakta, anlatabildim mi? Zamanda, aynen devreneceksin. Ha bunu fazla sevebilirsin. Onu Allah Teala kimsenin kalbine, kimsenin kalbine hacim olamaz. Fazla seversin. Allah izin vermiş. Ama o sevgiyi bırakmaz onu uzun edersin. Bu ne yapıyor? İşte sevgisini dağıtmış. En büyük zamanını küçüğe ayırmış. Bu yanlıştır. İslam'da böyle bir şey olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz. Hasta olduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adaletli. Her gece bir hanımına giderdir. Saati saatine, saniyesi saniyesine kaçırtmazdır. Yani her çeşin hakkını verirdir. Hasta olduğunda hepsinin izin istedi. Bana izin verin, Ayşe'nin yanında kalayım. O daha küçüktür, bana daha iyi bakar. Onlar da izin verdiler. Yani onlardan halallıkız diyerek e ince düşünce böyle olur. İslam bunu emrediyor bize. Yani herkes istiyor evlensin diye evlenmek şart değil, adaletli olacaksın. Adaletli olduktan sonra yapacaksın. allah Teala diyor eğer adalet yapamazsanız, herkes kendisi iyi bilir ben adaletliyim, adaletli değilim. Eğer adalet yapamazsınız ne olur? Bir taneyden yetinin. Ondan sonra ne olur? Vabal olur üzerinize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kimin imkanı mı var? Adaletsiz oldu, kıyamet gününde gelir yamuk yürüyor. Bir şıkkı yamuk her şey bilir bu adaletsiz kevlilik yapmış kıyamet gününde. Onun için çok evliliği İslam teşvik ediyorsa da kattı şartlar koymuş. Yani bu bir dedikleri gibi değil saldırdıkları gibi. Şartlar koymuş. Neden? Bir de hikmeti nedir çok evliliğin. Bu Allah Teala kan-ı dünya kurulduğundan bu çok evlilere izin vermiş. Allah yaratmış daha biliriz. Biz itiraz edemeyiz. Ha bir günde 100 senelik kaç senedir Fransa devrimi oldu 200-250 sene 250 sene önce her yerde çok evlilik vardır bu devrimden dolayı yeni, yeni 100 seneden bilim teknoloji ilerledi insanlar kendilerine düzen kurdular bunu yasakladılar dünya binlerce milyonlarca senedir kurulmuş biz bunu nasıl yasaklayabiliriz İmkanı yoktur. Allah insanı yaratmış bilir. Ne bilir? Nasıl biz yaşayacağız? Dört devirliğe allah Teala izin vermişse biz de onu şey yaparız. Ama böyle başı boş bırakmamış. Her adam gelip övlenemez. Nasıl her adam yönetici olamaz? Her adam devlenemez. Bu kaydedir. Ama hikmeti nedir? Zaten bir Müslüman'ı bir şeyin hikmeti sorulduğunda en önemli nedir? Bu hikmet Allah'ın emridir diyeceğiz. Yani illa ki bir hikmetini bilmemiz şart değil bizim. Ama hikmeti bilsek imanımız güçlenir. Yen yani de bir imanı zayıf için hikmetini söyleriz, onun akli seviyesine ineriz. Yoksa bizim için hikmeti Allah demiş yeter. Bu bize yeter. Evet hikmeti nedir çok evlilikin? Allah Teala dünyayı niye yaratmış? Kulları olsun, tanınılsın, kutçu hadis dediği gibi. Tanrının bana ibadet etsinler. Onun için ne kadar yer üzerinde kul çok olsa o kadar ibadet çok olur Allah-u hakkıyla o allah Teala işte bundan hoşnut olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki doğuran kadınla evlenin doğurgan doğurgan kadınla evlenin çok alın ben sizinle kıyamet gününde çokunluğunuzda başka ümmetler üzerine ne yapacağım? Tebahi yapacağım. Yani yani övüneceğim kıyamet gününde. Biz mükellefüz ümmeti çokaltmaya. Dört evlükte, çevrülükte ümmeti çokaltır. Ha bu günde şertler değişildi. Neden değişildi? İnsanlar değişildi. İman zayıf oldu, iman değişildi. Yoksa başka bir şart değişilmemiş Allah'ın şartları. Evet, gelelim bizim kralımıza. Bizim kral hayat böyle pembe fönbe geçmez. İnsanoğludur, bir etten kemiktir. Allah bugün gün verirsene Allah ihmal etmez ama ne yapar? Zaman verir, şans tanır. Bu kral bir gün hasta olur. Hasta oldukça olur. Böyle tam yatağa düşer. Kral anlar ki artık bu bu hastalık yolculuk hastalığı. Bu hastalık yolculuk hastalığıdır. Ne yapar? Ya diğer benim dört tane hanımım var. Ben kabre yalnız getmem zordur ya. Ben nasıl yalnız gideyim tek başıma? Kraldır, öğrenmiş. Her zaman Etrafında bir atrafında biri var, var. var hizmetçarlı var, bardak su üstesi gelir. Her şey güldür, gülistanlıktır. E bu kabirdir. Ya bir tane de benimle gelsin. Aklı öyle kesmiş. Ne demiş? Çağırmış en küçük el bebek gül bebeği. Küçük hanımı dördüncünü çağırmış. Ya demiş hanım, işte ben hasta oldum. Bak doktorlar da diyorlar sen gideceksin. Ben seni çok severdim. Hayatım senin için koydum. Ne istesen yaptım. Ee, i̇şte bütün insanların gönlünü kırdım, bütün hanımlarımı şey yaptım senin için işte böyle böyle sayar onun için. Evet diğer ne istiyorsun kralım? İşte diğer ben düşündüm ki sen de benimle kabre gel ya. Benimle gel kabre, barabar yalnız gitmeyin ben. Orada sıkılırım, olar vahşettir. Hemen küçük, kahar ayakta diyor, ya senin ne diyorsun ya? İmkanı yoktur diyor. Hemen çekip gider. Hemen çekip gider. Yahu ben öyle mi? Deli misin sen? Olmaz. Yapmayalım. O çekti gitti küçük hanım. Lafını bile tahammül etmedi. Ya bu da düşündü ne yapayım? Üçüncüyü çağırdı. Ya o dedi üçüncüyü. Dedi sen benim her zaman e, ben seni seviyordum işte üçüncü hanımsın filan. Ee, senin istediklerini yaptım. işte ben gideceğim benimle gelir misin üçüncü ne diyer vallahi diyer senin bu isteğin zor bir iştir Sura bakma her ne istesen yaparım ama bunu yapamam diyerim ama yapsam yapsam e, seninle şeye kadar gelirim Kabre kadar gelirim. Seni gömdükten sonra ben dönerim. Muhtar oh, artık bu kadar yapabilirim. Ben yani fazla istemem Bu üçüncü. Sonra ikinciye gelir. İkinciye der ki: e, ben de çok akıl aldığı hanım. Evet, çok akıl aldığı hanıma. Ben seni her yerde şey yapardım. Ee, her yerde sana gelirdim sorardım, danışırdım ee, ne yapabilirim? Yok, üçüncü diğer ki pardon, üçüncü diğer ki bu hayat çok güzeldir. Bu üçüncü pardon, şüpheti vardır hanımında, ee, her zaman terk eder onu. Ya diğer sen ne diyorsun ya? Bu hayat çok güzeldir. Bu hayat çok güzeldir. Ben bu hayattan vazgeçemem. Bir de ben gencim ben seninle niye geleyim? Ben giderim hayatımı yeni baştan kurarım o da çeker gider. Bu üçüncü. E, ikinci hanımı ki her zaman akıl alıyordu. O da diyor ona işte o diyar ona ben seninle ancak ancak yapabilsem seninle kabre kadar gelir. O da çeker gider. Kral bu arada ne olur? Eli boş kalır. Böyle bir hüzün içine boğulur. Oradan bir ses gelir. Ey padişahım diyar. Ben seninle gelirim. Ben seninle başladım. Ben seninle biterim. İstediğin yere seninle gelirim. Bir ses böyle hasta, yırtlanmış. Ama sen beni zayıflettin. benimle ilgilenmedin ama ben seninle gelirim. Böyle döner bakar ki birinci hanımı. Birinci hanımıdır. O hanım böyle bakar kral, o hanım zayıflenmiş, hırplanmış, yaşlanmış, umitsizlenmiş. Eyvah diyen ben kendi maslahatımı bile bilmiyordum. Benim çıkarım nerededir bile bilmiyordum. Bana sen yar oldun. Aslında ben seni el bebek, gül bebek beslemem lazım. Boşuna olara yatırım yapmışım. Asıl yatırımım sana yapmam lazımdı. Ondan dolayı ama son nadamet el çare eder mi? Etmez. Artık ben yolcuyum. O hanım da böyle oldu ama bu burada ne oldu? Anladı ki asıl yarayan ona birinci hanım. Evet. Şimdi şimdi bize ne lazım? Bundan ne ders çıkartacağız? Bundan ne ders çıkartacağız? Evet. Tabii bu kral çok üzüldü. Çok mahzun kaldı. Tek başına kaldı. Ama neden sonra iş işten geçtikten sonra nedamet el verir mi? Vermezdir. Neden? Vermez nedamet el. Çünkü iş bitti, geçti. Böyle yerde sayat geri dönmüyor. Aynen dedi kıyamet gününde. Sen sevinirsin, güzel amellerle gelmişsin allah Teala karşısına. Ama bakarsın amellerin hiçbirisi geçersizdir. Neden? Çünkü Allah'ın emrettiği gibi yapmamışsın. Sen kendin uydurmuşsun. Yani uyduranların amelleriyle amel yapıyor. Bu nedir? İşte bu olmaz. İş işten geçti. Bir de ya Rabbi bana bir fırsat ver diye Dönün bu sefer doğrusunu yaparım. İşte Resulullah'ın dediği gibi yaparım. Alimlerin dediği gibi yaparım. Çare yoktur. İş bitti. Hayat geri dönmez. Bu yolun bir gidişi var. Dönüşü yoktur. Biz ahireye, ahirete gidiyoruz. Dönüş var mı? Yoktur dönüş. Ondan dolayı bu kral da çaresiz oldu. Üzüldü. Üzgün üzgünde yolculuğuna devam etti. Gitti. Evet. Asıl da e biz buradan ders çıkartacağı dersimiz nedir arkadaşlar? Şimdi bunu siz düşünmeniz lazım bir ara. Hiç aklınıza bir şey geldi mi bu? Geldiyse de içinizde tutun. Şimdi ben bunu açıklayacağım. Şimdi asıl da biz hepimiz o kralız. Hepimiz kralız biz. Allah bizi kral yaratmış. Sağlık vermiş, sıhhat vermiş, afiyet vermiş, din vermiş, iman vermiş. Bak biz yetmiş milyondan farklıyız burada. allah Teala bizi seçmiş, bu ümmetin içinden seçmiş, imana, hidayete nasip etmiş. Onun için biz kralız. Sağlıkımız yerinde, sıhhatimiz yerinde ha, hasta da olabiliriz. O hasta bizim için nedir? Bir iftiladır bir imtihandır. İnsan var hastadır. Allah Teala diyor ki bir insanın gözünü alsam ha? Hadiste geçiyordu. Ki habibesini alsam, ki sevgilisini alsam diyor. Sevgili nedir? insan en sevgilisi gözdesi nedir? Gözüdür. Ki sevgilisini alsam onun karşılığına ben cennetten başka bir şey layık göreme. Allahu Teala bir şey aldı senden onun karşılığını cennet verir. Sabredeceksin. Demek ki Resulullah diğer hadiste ne diyor? Müminin emri çok aciptir diyor. Bir dikan batsa bile eline ne var? Ecrü var. Sabreder Ecri var. Eğer zor durumda katsa sabreder Ecri var. Eğer raka bollukta olsa şükreder Ecri var. Bu da mümin için geçerlidir. Onun için arkadaşlar biz hepimiz o kralız. Nasıl kralız? Evet. Bizim de dört tane hanımımız var. Aynen kral gibi. Çok sevinmem öyle o hanımlardan değil. Bu hanımlar dünya işi. Biz şimdi ahirette biz çalışıyoruz. Biz de kralız. Dört tane hanım var bizimle. Ama nedir? Dördüncü hanımımız nedir? O çora el bebek gül bebek beslediğimiz nedir? Kim düşünebilir? Dünya o el bebek gül bebek beslediğimiz hanım ki dedik bizimden kabre geldi mi? Gelmedi. O nedir? Cesedimizdir en sevdüğümüz hanımımız bizim cesedimizdir. Cesedine ne yapıyoruz? Besliyoruz, süslüyoruz değil mi? Fitaminli yemekler yiyoruz, ne istirse gidip yiyoruz, etini yiyoruz, balığını yiyoruz, meyvesini yiyoruz. Buna ne yapıyoruz? İstediğimiz gibi şehvet ne istirse veriyoruz. Ama bu ceset bizi ne zaman tercih ediyor? Hemen öldüğümüzde tercih ediyor bizi. Değil mi? Ruhumuz bedenimizden ayrı O beden ne oluyor? Taş gibi. Toprağı koyuyorlar, o beden çürüp gidiyor. Bizimden geliyor mu? Hayır. Bizimden geliyor. O bedenin işi bitti. Zaten Allah Teala bu bedeni bize geçici olarak yaratmış. Asıl bizim neyimiz bakidir? Ruhumuz bakidir. Ruhumuz nereden gelmiş? Allah'ın ruhundan gelmiş bize. Ruh nedir? Hazret Adama Allah ruhundan üfledi. O bir güne kadar devam ediyor. Kıyamet gününe kadar ruh kalıcıdır. Yen cennette de yana ateştadır. Ruh odur. Bak ruh geliyor, cennetten iniyor, dünyada bir tur atıyor, bile çıkıyor. Yen cennet, yen cehennem. Şimdi biz cesedimizi ne yapıyoruz? Bu geçici ceset. Yani sana deseler gel İstanbul'dan Ankara'ya git. He? Sen dersin ben İstanbul'dan Ankara'ya gelirim bir şartla. Dünyanın en lüks arabasını getireceksiniz. Ben. Yahu al sana işte bir araba, uygun bir araba min içine git işte tamam klimalı olsun, konforlu olsun git işte. Yok buralar altın olsun, kuma, şey döşemesi e, ipeci olsun desene dersin. Ya bu abesle iştihal ediyor. Hepsi 3 saat, 4 saatlik şey. Değer mi buna? İşte biz cesede ne yapıyoruz? Yatırım yapıyoruz. Bu yanlıştır. Yapmamamız lazım. Cesede ne kadar yatırım yaparız, ne kadar ihtiyacı var ise. İfret tefrit yoktur. Biz ehli sünnet neyiz? Orta yoluz. Ne yaşarız biz yemek için ha? insan yaşar mı yemek için? Hayır. Yer yaşamak için. Bizim kaidemiz budur. Bizim bu bedenimiz o araba gibidir. Mazotunu koymazsan yürümez. Biz o kadar mazotunu koyarız yürüsün. Fazla da eksik gibidir. Onun için bu bu cesetimize, bedenimize biz önemine yapacağız orta yol. O kadar yiyeceğiz, ki bizi yolumuzda yürütsün. Tedbir elden bırakmayız. İşte biz zühd yapıyoruz, bedenimize kıymayız. Aa bedenimiz etini değeriz, balığını değeriz, meyvesini değeriz ama nedir? Biz yaşamıyoruz. Adamlar çalışır gece gündüz. Yemek alsın yesin 13 yaşıyor. Biz öyle değil Musulmanlar. Evet. Üçüncü hanıma gelelim. Bu üçüncü hanım hangisidir? Kral hanımı. Çok korkuyordur beni tercih etsin diye. Hemen bir şey olsa beni satar diye. O deneyimizdir, malımızdır, mülkümüzdür. Biz kabre giderken bizi tercih ediyor mu? Nereye gidiyor? Malımız, mülkümüz. Başka, başkalarına gidiyor. Bak kral da korkuyordu. Her zaman beni satabilir başkasına. Nedir? Malımız, mülçümüz. İnsan malı için, mülçü için yatırım yapar mı? Hayatını, boşuna harcılar mı? Harcilemez. Mal, mülk nedir ya? Mal, mülk seni allah Teala vermiş, sana hizmet etsin. Sen ona hizmet etsen ne olursun? Onun kölesi olursun. O seninlere nereye götürür? Ateşe götürür. Mal, mülk bu dünyada dönüyor. Sonra ne olur? Toprak olur gider. Hiç olur. Dünya kalmaz zaten. Yok mal mülk. Dünya kalmaz. Ama kim kalır? İnsanın ruhu kalır. Yen olan yen azapta olan insandaki ruh kalır. Özü kalır insan. Onun için bu, bu mal mülk her zaman bizi satabilir. Evet. Üçüncü neydi? Bize fikir verirdi. Hanımına fikir veriyordu. O hanım var ya kralı fikir veriyordu ikinci hanımım o neyimizdir bizim ailemiz dostumuzdur nere kadar gelirler bizimle bu dedi ben seninle kralım ancak ancak kabre kadar gelebilirim ondan sonra kusura bakma ben geri döneceğim benim neyim var Daha başka şeyim var ben görevlerim var ehlimiz ailemiz arkadaşlarımız ee, bunlar nere kadar bizimle geldiler? Mazara kadar geldiler. Cömeller doğasını yaparlar. Ondan sonra giderler. Kim kalırız? Biz baş başa kalırız. Ne ile? Evet. Salih emelle kalır. Salih emel hangi hanımıydır? İlç yaşı, yaşı hanımıydır. Kralın ilk hanımı Salih mi? Kral cihaz anladı mı Geç anladı ama ne oldu iş işten geçmiştir. Onun için kim geldi kraldan kabra dedi ben varım seninle salih emel. Birinci hanım. İşte bizim de birinci hanımımız salih emeldir. Biz onu ne yapacağız? Terk mi edeceğiz? He? Ha? O, o hanım gibi hasta mı olsun? Hasta olmamak için ne yapacağız? Amelden ilgileneceğiz. Gıdasını vereceğiz. Yemeğini vereceğiz. Çünkü o bize lazım. Kabre sadece bizimle kim gelir? Salih emel gelir. İşte salih emelin arkadaşlar önemi budur. Salih emel çok önemlidir. Üzerine basa basa salih emele sarılacağız. Çünkü sadece o kabre gelir bizimle. Bütün şeyler ne olur? Biter. Salih amelimiz iyiyse kabir bizim için cennetten nedir? Bir bahçedir, bir, bir rauzadır. Eğer salih amelimiz yoksa kabrimiz bizim için cehennemden bir çukurdur. Allah korusun. Kabir azabından. Tabi parantez arasında burada kabir azabı ehli sünnete göre mütevatirdir. Kabir azabını inkar eden kafir olur sahih ayetlerden ve hadislerden ümmet icma etmiş kabir azabı üzerine. Evet. Bunu akide derslerimize işlemiştik zaten. Kabir azabı Allah kudüsün insana her insan onu tadması lazım. Ama salih emelin olsa sen kurtarmışsın. Kabir azabından. Eylül salih emel nedir dedik. İşte salih emel Allah'ın emrettiği ve sevdiği bütün ameller nedir? Salihtir. Bir de niye el-e'melü salihah? Niye salih ameller Kur'an'da geçiyor hep? Hiç demiyor amel. Allahu Teala mutlak demiyor ameli. Her zaman salih kaydediyor onuyla. Bağlıyor Salih diyor. Salih nedir? Türkçesi. Salih Türkçe'dir zaten da ama nedir? Yani geçerli olan. Arapça anlamı salihin yeterli olan. Bir salih var, karşısı felçid var, bozuktur, yeterli değil. Salih nedir? Geçerlidir. Nereye geçerlidir? Terazi de geçerlidir. Onun için sen desem ben amel yapıyorum, yetmez. İnsan var gece gündüz çalışıyor. Bir şirkette çalışır gece gündüz çalışır. Bakıyorsun bu adam durmuyor. Ama sonuçta patron gelir ne yaptın? Ortaya da yaptığı bir iş yoktur. Demek ki yaptığı iş salih emel değil. Yani patron işine gelecek bir iş değil. Boş kuru kuru kalabalıktır. Yani boşuna dönüyor. Ama adam var oturmuş oturduğu yerde işini götürüyor. Son da de tak diye cirovunu yapmış notunu alıyor. Salih emel budur. Salih amel nedir? Allah'ın emrettiği ve sevdiği bütün emeller salih emeldir. Biz buna sarılacağız. O zaman emeli biz kendi kendimizden üretemeyiz, işleyemeyiz. Bize ne Allah emretmiş o amelleri yapacağız. O da dedik ki biz yapmaya kalksak 24 saatimiz bize yetmez. O zaman nasıl biz yaparız salih ameli? Allah'ın emrettiği salih amelleri biz işlesek Allah'ın izniyle salih amelimiz deposu dolar. Ondan sonra bu yolculuğumuzda kebre kadar gelir bizi kurtarır. Ahirette de terazide de ağır basar. Ondan sonra cennete gireriz. İşte salih emel arkadaşlar bu kadar önemlidir. <gülüyor> Bunların fazileti nereden kaynaklanıyor? Kendi salih olduğu için. Kur'an-ı Kerim'de birçok surada Allahu Teala salih emelleri açıklamış. Bunu hepimiz biliyoruz. En meşhur ayet diyor ki bu cenneti siz yaptığınız emellerle aldınız. Salih emellerle aldınız. Ondan dolayı cennet itikat teç başına alınmaz. Salih emelleri alın. Çünkü salih emel itikadın sözün onayıdır. Sen şimdi onaya bakar mısın? Yoksa tövriye bakarsın? Hamele bakarsın. pratike bakarsın. Baba diyor, oğlan diyor babaya baba ben seni çok severim. Biricik babamsın. Ama baba eva girerken oğlan kal almıyor babanı, itibar almıyor, ayağına kalkmıyor. Söz dinlerken dinlemiyor. Anlatabildim mi? İnsanların önünde onun sözünü dinlemiyor. Şimdi baba bu çocuğun Sözüne inanır yoksa fiiline? Fiiline. İşte salih emel de budur ispat edeceksin. Ben ben inanıyorum yetmiyor. Ondan dolayı salih amelleri arkadaşlar çok önemlidir. Faziletleri de çok yüksektir. Allahu Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadiste salih amele teşvik etmiş. Amel de nedir dedik? üç çkil amel var. Bir kalp amelleri var. Bir dil ameli var. Bir de azalar ameli var. Kalp ameli nedir? Kalbin yapabilecek bir şeydir. Kalp nasıl amel yapar? Bazı amelleri var sadece kalp yapar. O kalbin amelidir. Ne gibi? Sevgi. Sen elinle sevebilir misin? Evet böyle sıhhatlarsın. Ama asıl sevgi nerededir? Kalptedir. Korku. Nerededir? Kalptedir. Tevekkül, istiğase nerededir? Kalptedir. Bunlar kalp amelleridir. Bunları sadece Allahçı yapacağız. Salih olacak. Ben Allah'tan korksam korkarım. Sevsem Allah'ı severim. Allah'tan başkası sevilir mi? Hayır. Musulmanları da seviyorsam Allah hiç seviyorum. Her neyi seviyorsam Allah hiç sevmem lazım. O zaman sevici Allah olur, salih amel olur. Ha ben filanı seviyorum, işte çıkar için. Salih amel olmadı. Allah'a terazide bu yarar mı sana? Kabirde seninle gelir mi? Gelmez. de vabal olur sana. Bu kalbin ameli. Bir de dilin ameli. Dilin, dilin ameli nedir? Dilinle bütün Allah'ın emrettiklerini lafz etsen. Zikirdir, şahadettir, Kur'an okumaktır. Bunlar sadece dilden olur. Vazetmek, etmek, ders vermek, emil bilme'ruf, nehi al mülker. Bunlar dilden olur. Beden azalar amelleri nedir? İşte namaz kıl, elinle çıkart parandan zekatını ver. Oruç tut, bedeninle. Anlatabildim mi? Cihad eyle Allah yolunda. Bunlar nedir? Hepsi beden amelidir. Bunlar gece namazına kalk. Bunlar hepsi salih amellerdi. Şimdi bazı hadislere dersi bitirmeden bazı hadisleri geçelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki diyor ki hadislerin Arapçasını okumayacağım çünkü zaman aşısından. Ee, sizin, size haber vereyim ki ey müminler size haber vereyim ki melikiniz yanında yani Rabbiniz yanında en yüksek dereceli ameli haber vereyim mi size? وamel ki sizin altın altın ve maldan daha hayırlıdır. O da ki Evet ya Resulullah, nedir? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikrullah. Allahu Teala'yı zikretmek. Zikir nedir arkadaşlar? Biz geçen derste açıklamıştık. Zikir Allahu Teala'yı anmak. Yani Allahu Teala seni sen Allahu Teala'yı görmüyorsan Allahu Teala seni görüyor gibi davranmaktır. Bu zikirdir. Her yerde Allah senin karşındadır. Allahu Teala hazırdır, nazırdır, seni görüyor her yerde. Böyle hissetsen ne olursun? Evliya Allah olursun. Artık yerde karıncayı basmaz. Allah beni görüyor. Utanıyorsun. Anlatır asıl, asıl zikir budur. Ama zikir ee, mutlak bu zikirdir ama böyle sonradan zikir mutlak söylenirken zikir dildendir. Dile gelir. Yoksa zikir kalpten olur, dilden olur, ağzalardan olur. Anlatabildim mi? Ağzalardan da zikir olur. Namaz kılırsın bu zikirdir. Oruç tutursun bu zikirdir. Anlatabildim mi? Ama zikir genelde dilden olur. İşte la ilahe illallah demektir, istiğfar etmektir vs. Bunlar zikirdir. Zikrullah neden? Dünyanın her şeyinden Allah indinde diyor en ince dereceli en yüksek dereceli salih emel nedir? Zikirdir. Zikrullah. Ondan sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın zikirle ilgili diyor kim dese bir günde kim dese kaç sefer Yüz sefer La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehu'l-hamdu ve ala kulli şeyin kadir Bunu yüz sefer desen Bunun ezri nedir karşılığı? Sen ki on tane çöle azat ettin Yüz tane hasene yazılır senin için, yüz tane hasenen de silinir Ve bu sabah dedin akşama kadar şeytandan sana zırh olur ve senden başka hiç kimse iyi bir şey getirmez ile senin gibi bir tene gelmesi lazım. Gelse. Ne kadar fazileti var bunun? Salih amel. Günde 100 sefer ilahe la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül hulmul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Bunu ister 10'unu sabah söyle, 10'unu öğle söyle, 2'nci söyle, yeter ki 100 seferi tamamla. Gene yani de hepsini birden paketle. 100 sefer ya. Biz yüz sefer oturup aynen kelimeyi tekrar ediyoruz. Birbirimizden sohbetlerimizde boş laf ediyoruz. Melek de yazıyor burada, solda yazıyor. Ama biz sağda yazdık. Sağdaki meleği yormamız lazım. Çünkü bu bizimle gelir soldaki lehimizedir. Biz soldaki sayacı sıfırlamamız lazım. Asıl muminin soldaki sayacı çalışmasın. Farslansın. Ama sağdaki deposu dolu gitsin. sayes devamlı işlesin, atsın, tık tık tık tık tık tık tık gitsin. Evet. Sonra bir hadiste daha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen hadisi diyor ki kim la ilahe illallah vahdeu la şerike lehleul mulk ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin kadim dese on tane köle azad etmiş gibidir. On tane köle azad etmem ne kadar büyük nimettir. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men şahidim en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve en Muhammeden abduhu ve Bunu dese ve enne'l cennetu hakku ve'n narru hakku, adkhalehu Allahu'l cennete ala ma kana min'l amel. Allah Teala onu olduğu gibi bu amel olduğu gibi cennete koyuyor bulunduğu amel üzerine bunu ne yapar? Cennete koyar. E ne güzel kelime. Hiçbir şey yoktur. Bunu her zaman biz söylüyoruz. Ama söyleyelim. Ama bir de söylerken neyle söyleyelim bunu? Kalp kuşu huzuruyla ne dediğinizi anlayalım. Yok şey saydığımız gibi sayalım. Çocuk şey gibi oyun oyun oyun oynuyoruz gibi diye. Evet. Ondan sonra diğer hadiste geçelim. Diyor ki, kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki kim namazdan sonra kim namazdan sonra 33 kere desel elhamdülillah 33 kere dese subhanallah, e, elhamdülillah, Allahu ekber, sonra la ilahe illallah tan bitirse bütün günahları silinir. İster denizlerce bir günah olsun. Ne kadar nimet arkadaşlar görüyor musunuz? İşte ben burada kırmızı çizgi çekiyorum. Bizim arkadaşların isimlerinin altına. Her şey kendisini kimi kastediyorum anlar. Önce ben kendimi çiziyorum. Hiçbirimiz namazdan sonra oturup canı gönülden bu tesbihati yapmıyoruz. Hemen imam salam verdi. Ya bunlar videt yapıyorlar. Toplum Toplu tesbih yapıyorlar. Hemen çekip gidiyoruz. Ya o sene ne ya? Onlar yaptılar. Sen caminin köşesinde bir kendi tesbihini yap. Ha ben çıkarken yaparım. Hayır yalandır. Çıkarken şeytan bırakmaz. Peşindedir seni. Bir tane gelir salam verir seni. Bir tane konuşturur seni. Bırakmaz seni. Bunu yaparsan camide yapacaksın. İşte şeytan buradan bizi ne yapıyor? Vuruyor. Kendimizi şeytana bırakmamamız lazım arkadaşlar. Bu çok önemlidir. 33 tesbih bizim ihtiyacımız var nafileye. Çünkü biz közkümüzü geri terazinin önüne bütün ferzler, dört dördün işlemişlik kim iddia edebilir? Edemeyiz. E biz diyoruz belki orada eksikimiz olsa bu nafileler örtbas yapar oları. Bu nafileler bize lazım olur. Orada bir miskal, zerre, zerre amel salih ararsın kıyamet günde. Bulmazsın. İşte bu nafileler bizimden gelir arkadaşlar. Salih ameldir bunlar. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men kâle Subhanallah illallah ve bu kelimeyi dedikçe cennette bir ağaç dikilir onun için." Yani ne demektir? Allah bir sözü verse tutar. Sen cennette bir ağaç diktin. Senin adına cennette bir ağaç dikildi mi? Sen cehenneme de girsen cennete gireceksin demek Anlamı bu gelir. Madem cennette bir ağaç diksin, senin ebedi yerin, bizim itikad ehli Sünnet itikadına göre muvahhidler, tevhid üzerine ölen, şirk üzerine ölmeyen ne kadar günaha var ise cehennemde azabını yer, ondan sonra cennete gider. Onun için biz istemez miyiz bostanımız, bağımız cennette kalabalık olsun ağaçtan? İktihat. Çok basittir. Nedir? Subhanallah, ve elhamdülillah وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَكِبَرُ O kadar. Ondan daha basiti var. Diyor ki kim dese Subhanallah ve bihamdihi yüz sefer bir günde bütün günahları sıfıra gelir. Hatta ister ki denizler kadarı günah olsun. Diğer hadiste aynen kim dese Subhanallah ve bihamdihi cennette bir hurma ağaca onu ekliyor. Bu hadisler hepsi sahihtir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir haliste Allahu Teala'ya en Allahu Teala en sevdikleri kelimeler bu dört tanedir diyor. Ya Allahu Teala en sevdikli kelime ne demek bu arkadaşlar? En sevdikli kelime sen istemez misin Allahu Teala'yı sevdikli kelimelerle razı edersin? Şimdi sen patronunu, hanımını, oğlunu ne diyorsun? En güzel kelimelerle muhatap oluyorsun. Ona diyorsun efendim, ona diyorsun canım. Oğluna diyorsun koçum neden? Gönülleri kazanmak için. Ya Allahu Teala en sevdiki kelimelerden insan istemez mi? Ebedi hayatını kazansın. Ne diyor? Subhanallah, velhamdülillah ve la ilahe illallah Vallahu allahu akbar. Dört kelime. Her zaman bunu ağzımızda ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Her zaman bunu söylesek hiçbir şey olmaz bize. Resulullah diyor bunu söyleyene hiç Allah'ın izninden bir şey olmaz. Diğer hadiste kim dese Subhanallah ve bihamdi adede halqi ve lidha nafsi ve ve midad kelimatihi 3 sefer bunu dese dünya kadarı ağırlığında bunun için ne gelir ecil gelir. Bu da beyübniyem. Bu da sabah akşam zikirlerinde var biliyorsunuz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iki tane kelime var. Dilde dilde çok hafiftir, esnektir, çok hafiftir, kolaydır ama terazide dağlar gibi ağırdır. O da nedir? Subhanallah ve bihamdihi Sübhanallah el-Azim. Subhanallah ve bihamdihi Sübhanallah el-Azim. Ya ağzımız devamlı bunaydan ne olması lazım? Kendimizi öğretmemiz lazım ya. Yolda yürüyorsun bunları diyeceksin. Oturmuşsun bunları diyeceksin. Biz gördük hocalarımız bakıyorsun oturuyor biraz hocalarımız zannediyoruz hoca dalıyor gidip yanına bir soru soruyor sohbetine bakarım hoca ağzı çabalıyor hep zikir ediyor. E alim insan alim oldukça hakkıyla Allahu Teala'yı daha iyi tanır. Sonra diyor ki men kâle subhanallah bir etemarrah, bir bir insan günde dese subhanallah sadece Yüz sefer Bin tane hasene yazılır, bin tane günah hasilin. Allahu Ekber, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sübhanallah. Devamlı ağzımızı buna öğretmemiz lazım. Kim istiğfarı, istiğfara yapışsa, devamlı istiğfar yapsa, devamlı istiğfar yapsa, Allahu Teala bütün sıkıntıdan onu çıkarttı. Ummadığı yerden rızkını verir. Arkadaşlar bu istiğfar meselesi tek başına bir ders ister tabi. Bu çok acayip bir şeydir. İstiğfar için tutsa bütün umidi verilir. Evlenenmeyen evlenir. Parası olmayan parası olur. Saadet olmayan saadet olur. Yeter ki ne desin devamlı istagfirullah, istagfirullah, istagfirullah ve etubu iley. İstagfirullah, istagfirullah, istagfirullah, ve etubu Bunlar nedir? İstiğfardır. Sonra e, diyor ki ve şundan sana senin diğer hadiste diyor ki: Men kele estağfira estağfirullah'ellezî lâ ilâhe illâ hû'l hayyul kayyûm ve tübü ileyhi. 3 sefer bunu dese bütün günahları silinir. Hatta savaştan kaçsa bile. Savaştan kaçan bilirsiniz çok büyük günah var. Allah hiç affetmezmiş onu. Ama bu istiğfarı tutulsa savaştan kaçmışsa Allah Teala ne yapar onu? Afedersin. Son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men kâle la havle ve la illa billah, kana lehu kenzun fi cennet." La havle ve la illa desen senin için bir kenz, kenz nedir? Hazine. Hazine. Nere koyuldu? Cennete. Yani artık sen cennette bir mülkün var. Korkma. Bu لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ Teş başına bir ders ister. Yani benim ne hevlim var ne kuvvetim. Hiç şeyim Allah'ın elindedir. Allah'a hakkıyla teslim olmaktır. Sonra diğer sabah akşam zikirleri e, ne, bunları söyleyen nedir? Allahu u Teala bunlarda hepsinde ecir yazar. Ama istiğfarın en efendisi en önemlisi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men qala Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdik wa wa'dik ma astata'tu ab'uudhu bika min sharri ma sana'tu abuu laka bi ni'mati bi ni'matika alayya wa abuu o cennete girer Sura Rasulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki benim üzerime ee, salat ve selam getirse on tane hasenesi var, on tane cünahı silinir, kıyamet gününde benim şefaatim onun üzerine hak olur. Kim nida azan geldiğinde, azan duyduğunda Rab Allahümme rabbe hâzî de'vâti'l-tâme ve salâtın-kâyme duasını yapsa Allah onu bütün günahlarını geçer, Resulullah'ın şefaati onun üzerine e, hak eder. Sora diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men zekere Allah'ı halien fadat kim Allah'ı hakkıyla zikretti ise gözü Allahu Teala'yı böyle huzurunda hissettim kalbinle onu hissettin huzurunda da Alemin gözün doluktu Allah sevgisinden korkusundan Allah seni kıyamet gününde o cetin günde mahşer gününde gölcesi altında gölceler. Arkadaşlar salih emeller çok önemlidir. Bunun yanında sadaka var, bunun yanında oruc var, gece namazı var, e, infak var, e, kardeşinin gülü, güler yüzlü karşısan bu sadakadır, yoldan bir aziyeti kaldırsan bu sadakadır. Salih emeller çoktur. Salih emeller aslında bir ensiklopedidir. Bunların hepsini Müslüman bilmesi lazım. Bir Müslüman cennete gitmek istiyorsa salih emelleri hepsini tek tek ne yapması lazım? Ezbellemesi lazım, güncel hayatına dökmesi lazım. Bugün de bu kadar. İnşallah diğer derslerimizde devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidil mursalîn nebiyyina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in.